Aüzubillahi min ash-shaqanir rajim. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Alhamdulillahillazi haddana lhaza ve ma kunnalina haddi lillah an haddar Allah. Ve ma ve ait sami illa billah. Allahumma ve sallam. Baraka'ala ve nabiina ve ve, ve, ve Güzeller güzeli güzel mevlamın. Güzeller güzeli güzel peygamberine indirdiği okunmasıyla ibadet olan alemlere öğüt ve şifa olsun için gönderilen güzel kitabımız, güzel Kur'an'ın ilim, merhamet ve aşk medeniyeti, güzel İslam'ın güzel muhatapları. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İsa Aleyhisselam'ın yer yüzünü terk etmesinin üzerinden 600 yıldan fazla zaman geçmişti. Adam oğullarının zihninde peygamberlerin öğrettiği ve uyardığı konular tazelini itirmişti. Zaman bir çöl fırtınası gibi eserken her şeyden önce insanların akıl ve kalpleri savrulmuş, unutmaması gereken ilahi sözü unutmaya yüz Hele Mekke ve etrafındaki bendeler çölde kaybolmuş bir ülke gibi, kat kat unutuluşların altında, zehir zıkkın bir cehaletin karanlığı içinde eriziyorlardı. Cehalet, derin bir kuyu gibi Allah'ın evinin içinde bulunduğu topraklarda kesin bir hakimiyet kurmuştu. Hz. İbrahim'in Hanif dinine inanan ve bu inancını yaşamakta olan, kutlu bir azınlık dışında halkın çoğunluğu bu hal üzere bu gaflet üzere kendilerine yapmış oldukları bu hiyanet üzere hayatlarına hayat ise hayatlarına devam ediyorlardı. Müminlerin sevgili Kâbe'si için ne de hazin günlerde o günler. İşte bu karanlık gecelerin ardından güneşin doğuşu gibi İslam Aziz Adem ile başlayan mübarek İslam güneşi yeniden doğu verdi. Karanlık gecelerin daima nurlu sabahların habercisi olduğu bir kez daha kanıtlanmaktaydı adeta. Peygamberlik silsilesinin, İslam elçilerinin silsilesinin sonuncusu emin bir elçi Aleyhissalatu vesselam Rabbinin izni ve yetkilendirmesiyle hakikat ile yalanın arasına Geceyle gündüz kadar ayırmaya başarılı oldu. Yol bundan böyle ikiye ayrılmıştı. Artık cehalet yolu üzerinde yürümenin meşruiyeti, doğruluğu, resmiyeti kalmamıştı. Ya karanlığın ya da aydınlığın peşinden gitmek bir zorunluluk haline almıştı. Mücadele süresinde buyuruldu gibi, ya Allah'ın tarafında ya da tağutun tarafında. Lakin, Arap kabilelerinin ihtiyarları için işler çok daha zordu. Nurlu davet, aşk daveti, her şeyi ayan beyan ortaya çıkardığı halde, yüzyıllardır biriken cahiliye ortusu, ihtiyarlamış akıl ve kalpleri son derece katılaştırmıştı. Uzun süren susuzluk, çoğu yaşlı ruhta tedaviye kabiliyeti bırakmamış, kalmamış çoraklaşmalarına yol açmıştı. Bir kahretici tortu, cahiliye geleneklerinden yontulmuş bir puta dönüşerek kalp kapısına kadar gelen İslam nuruna karşı bir direniş gösteriyor ve baş kaldırı sergiliyordu. Zaman uzamıştı, yaşlı kalpler katılaşmıştı. Katılaşan kalpler nuru hidayeti kabul edemiyordu. Pek çoğu Mekke'nin söz sahibi liderleri durumunda olan ihtiyarlar yaşayışlarını ve alışkanlıklarını değiştirme işinden adım atamamakta. Eski halin devamına çalışmayı neredeyse ilahi bir görev saymaktaydı. Halbuki onlar da biliyorlardı aydınlığa çıkmanın doğru olduğunu. Ama benliklerinden, egolarından, gelenek ve adetlerinden vazgeçemiyorlardı. Derler ya düşüncesiyle hareket edemiyorlardı. Çoktandır Rablerini kendilerinden uzaklaştırmış, ilahi hükümleri belirsizleştirmiş, onun yerine kendi heva ve heveslerine uygun putlar icat etmişlerdi. Taş putlardan başka benlik putu, asabiyet putu ve asalet putu gibi putlar sebebiyle kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeye bile köze körelmişti gözleri. Tek istedikleri nasıl geldiyse öyle gitsindi. Yalnızsa yanlış, kusul ise kusul. Sevgilimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin davetine sırt çevirmekle kalmayıp, İslam'a ve Müslümanlara karşı düşmanlık etmekte birbirleriyle yarışan amca Ebu Leheb, akraba Velid bin Muğire, Ukbe bin Ebi Muayyid, Ümeyye bin Halef gibi adamların hepsi de gençlik yıllarını çoktan geride bırakmış böyle ihtiyar kimselerdi. Mesela Allah Resulü'nün her ümmetin bir firavunu vardır. Bu ümmetin firavunu da budur dediği Amr bin Hişam, Ebu Cehil, Bedir Harbi'nde öldürüldüğü zaman Peygamberimiz Aleyhisselam yaşlarındaydı. İhtiyarlar cephesinde durum genel manzara itibariyle böyleyken, onların oğulları, yeğenleri ve genç kızları, Mekke semalarında tulu eden İslamiyet güneşine sinelerini alabildiğince açmışlardı. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran Allah, yüzünü cehenneme dönmüş kimselerin gövdelerinden, cennet çiçekleri açtırıyordu. Gençler... Allah Resulü'nün etrafında ışığa koşan pervaneler gibi toplanıyor ve cahiliyenin henüz üzerlerine sinmemiş kokusundan ve tortusundan bütün bütün arınıyorlardı. Her yeni inen ayeti arşa doğru yükselen melek Cebrail'in ihtişamlı kanatlarının sesleri henüz sema dayanıklanıyor iken, koşup Nebi'nin mübarek sesinden dinliyor, ezberliyor ve kalplerinin en tenaha köşelerine kadar sindiriyorlardı. Her yeni ayet, onlar için derhal uyulması icap eden hükümler anlamına geliyordu. Teori ve pratik bir arada, neredeyse aynı anda vücut buluyor, ve sağlam bir imanı hiç arası açılmadan salih bir amel takip ediyordu. Öyle ki o imanı artık oradan çıkarmak şeytanın bile harcı değildi. Nerede kalmıştı ki Velid bin Mughir'e gelsin de işkenceleriyle o nuru onlardan ayırabilsindi. Bu tür herzeler o gençlerin yalnızca imanını artırmaktan başka bir işe yaramıyordu. Onların kalbi bir aşk deryasına dalıvermişti. Onlar bir demircinin harına kendini bırakmış bir demir gibiydiler. başlarından inen çekiç darbeleri sadece onların güzel şekil almasını sağlıyordu. Genç, yaşlı, kadın, erkek, herkesin davet edildiği İslam'a gençlerin böylesine çarçabuk ve sağlam bir şekilde intibak etmesi, Selim ve temiz fıtratlarını henüz cahiliye yaşantısının kara örtüsünün büyümemiş olmasından ileri geliyordu. Mekke'nin imansız ihtiyarlarının onların önüne koyduğu istikbal, hakikat ve adalet arayışı içinde olan o selim fıtratlara hiç de cazip görünmüyordu. Geçmişin tortusunun körü körüne devam ettirilmesindense geleceğe yeni ve temiz bir sayfa açmak, hakka boyun eğmek, hakikat temelinde adaleti tesis etmek ve gerektiğinde bu uğurda can vermek genç ruhlara çok daha doğru geliyordu. Bu şartlar altında Allah ve Resulüne lebeyk, buyur, baş üstüne emrine amadeyim diyerek itaat etmek, o selim ve tertemiz fıtrata sahip gençler için ulvi bir zevk, tarifi imkansız bir coşku oluveriyordu soluk hayatlarına adeta bir ruh üflenmesiydi bu. Ve bey gidiyorlardı. Ne garip ve acayiptir ki, bugün İslamiyet semasını yıldız yıldız süsleyen o gençlerin isimlerini andığımızda pek çoğumuzun hayalinde kırlaşmış gür sakallarıyla asalarına dayanmış yaşlı insanlar beliriyor. Sanki İslam yaşlılara gelmiş ve ancak yaşlıların destek verdiği bir dinmiş gibi zannediliyor, maalesef. Bugün kaç kişi aramızda Talha bin Ubeydullah ismini duyduğunda yahut Sad bin Ebi Vakkas ismini kulağına çalındığında 17 yaşında terü taze fidan gibi bir genci hayalini getirebiliyor. Hayalimizde hep yaşlı ve mütevekkil bir kimse olarak canlanan Hazreti Ebu Bekir bile, İslam nuruyla nurlanda, nurlandığında sadece 38 yaşındaydı. Medine Fatih diye ifade edebileceğimiz Mustafa bin Ümey ise 25'li yaşlarındaydı. Öte yandan yaşlı babası Ebu Talip, bir türlü iman şerefine erişemeden Peygamber Aleyhisselam'ın gözyaşları eşliğinde can verirken, oğlu Ali Keramallahu Vaca'a, kabilesinin kodamanlarının arasından sığırılarak, sana yardımcı ben varım ya Resulallah, labbeyk ya Resulallah diye haykırdığında, on, bazı rivayetlerde ise on bir yaşındaydı. Hz. Ali'nin abi ve Habeşistan Meliki Necaşi'nin ülkesine hicret eden, ilk Müslümanlardan olan Catar bin Ebi Talip, hicret esnasında yirmi beş yaşındaydı. Sılmah talebiyle hicret eden Müslümanların önderi olarak o genç Cafer, orada hazır bulunan rahiplerin huzurunda Necarhi'nin sorularına sarahetle ve büyük bir özgüvenle cevap vermişti. Hocalık yapmıştı. 40 yaşından sonra değil de hocalık. 40 yaşına kadar yapılan hayattaydı yaşanan hocalık. Onun bu cevabı, onun bu hocalığı, Hz. Peygamber'in son derece olumsuz şartlar altında, nasıl bir davetle Mekkelilere yaklaştığının da güzel bir tasviriydi Ey kral biz putlara tapan ölü eti yiyen her türlü fuhşiyatı yapan akraba ilişkilerini koparan komşuya kötü davranan cahili bir toplum bizden güçlü olan zayıf olanı yerdi ezerdi, zulmederdi işte Allah bize içimizden Nesebini, doğruluğunu, güvenirliliğini, iffetini, temizliğini, eminliğini bildiğimiz bir Resul gönderinceye kadar bu haldeydik. Oysa gönderilen bu Resul, bizi Allah'ı birlemeye, ona kulluk etmeye, ondan başka babalarımızın yaptığı ve taptığı taş ve putları terk etmeye çağırdı. Bize doğru sözlü olmayı, emaneti yerine getirmeyi, akrabalarla ilişkileri devam ettirmeyi, iyi komşuluğu, haramlardan ve haksız yere kan dökmekten el çekmeyi emretti ve bizi fuhşiyattan, yalan sözle şahitlikten, yetim malı yemekten, iffetli, namuslu hanımlara iftira etmekten yasakladı. Bize... Yalnızca bir Allah'a kulluk etmemizi ve ona hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi şirk koşmamamızı, ortak koşmamamızı, Allah'ı birlememizi, müvahhit olmamızı emretti. Namazı, zekatı, orucu emretti. Biz de onu derhal tasdik ettik. Ona inandık ve Allah'tan getirdiğine uyduk. Yalnızca Allah'a kulluk ettik ve ona hiçbir şeyi ortak koşmadık. O'nun bize haram kıldığını haram, helal kıldığını da helal kıldık. Bakınız sevgili dostlar, sevgili dinleyiciler. İşte bu sözler 25 yaşındaki genç hoca Cafer'in ağzından sığınma talep ettikleri ülkenin kralı, yardımcıları, rahiplerinin huzurunda, üstelik düşmanlarının kendilerini takip edip bozgunculuk ithamlarıyla kırıza etki altına almaya çalıştıkları yanlış bir sözün tonla emeği zayi edebileceği zorlu bir vasatta konuşmuş dökülmüştü dudaklarından. Bir nevi siyasi sorumluluğu yüksek bir görev 25 yaşındaki genç hoca Cafer'in omuzlarındaydı. Biz ise Bugün böyle bir göreve, içimizden en yaşlı ve tecrübesi en yüksek kişiyi seçmeyi en doğru tercih sayıyoruz. Gençlere bu konuda güvenmiyoruz. İşte bu yüzden artık Fatihler yetişmiyor ki, gönülleri fethedelim. Evet sevgili dinleyiciler, ilginçtir. Medine'ye yapılan hicret sırasında, Ubeyde bin Haris gibi çok yaşlı, bir iki bahtiyar ihtiyarın dışında kalan müminlerin tamamı da neredeyse 30 yaşın altındaydılar. Evlerini, ailelerini, anne babalarını, tüm geçmişlerini geride bırakıp belirsiz bir istikbale doğru adam atabilen mesut bir genç topluluktu onlar. Güçlü imanları ve peygamber olan sonsuz aşk ve bağlılıkları dışında elle tutulur hiçbir şeyleri yoktu. Hiçbirinin atından daha genciz. Öylesine büyük bir inkılaba omuz vermek bize değil, büyüklerimize düşer. Yaşımız ilerlesin, ileride bakarız. Düşüncesi geçmemişti dostlar. Hiçbir emekliliğini beklemiyordu. Çoluk çocuğu evlendirelim ondan sonra yaparız diye de baktı. Düşüncesi bile geçmedi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Onlara bilhassa anne babalarından uzak durmaları ya da muhalefet etmeleri gibi özel bir telkinde de bulunmuş değildi. İlahi davet herkese yapılmıştı. Ama bu daveti genellikle gençler mukabelede bulunmuş, yaşlılar ise çoğunlukla geri durmuştu. Bu dinin gençlere övüdü, anne babalarından uzak durmaları veya bir karşı devrim değildi, onların taptığı taş ve putları terk etmeleriydi. Din, onlardan karşı olmalarını değil, taraf olmalarını talep ediyordu. Onlar da bu talebe olumlu cevap verdiler. Ama anne babaları, eş dost akrabaları ne yazık ki, taptıkları putları hakikate ve sırf hakikate taraf oldukları için kendi oğullarına ve kızlarına tercih ettiler. Hem de öyle bir tercih ediş ki, Mekke'nin soylu ve varlıklı ailelerinden birine mensup olan Zubeyir bin Avvam, İslam ile şereflendirildiğinde, müşrik amcası tarafından hasırla ateşe sarılıp, ateşin üzerine verilirdi. Muhammed'in dininden dön, seni bırakayım diyen amcasına, amca, yanıp kül olacağımı bilsem de dönmeyeceğim diye cevap veren Zubeyir bin Avvam, bu olay sırasında sadece, bir rivayete göre 12, diğer rivayete göre 17 yaşındaydı. Bir de Mekke'de genç kızlar tarafından geçeceği yolları gözlenen yakışıklı bir genç vardı. Musab bin Meyr. Bir gün giydiğini ikinci gün giymeyecek kadar zengin Musab bin Meyr. O zamanki modanın belirleyicisi, genç kızların bir numaralı gözdesi, göz bebeği. Zengin bir kadının oğlu Musab Omuzlarına kadar dökülen saçları, Hint'ten ve başka yerlerden gelme en âlâ kumaşlardan elbiseleri, Hadramut işi terlikleri ve süründüğü pahalı kokularıyla Mekke gençleri arasında ayrıcalıklı bir yere sahip. Bu yakışıklı delikanlı, gençliğinin ve yakışıklılığının zirvesindeyken Allah Resulü'nün huzurunda, Darul Erkam'da diz çöktü. 1. Akaba Beyatı'ndan sonra Medine'ye öğretmen olarak gönderildi. Bedir Harbi'nde İslam'ın sancaktarlığı vazifesi ona verildi. Karşıda kardeş olmasına rağmen. Uhud'da da yine o sancaktardı. Şehit edildiğinde kendisine kefen olacak bir örtü bile bulunamadı. Üzerinde eski bir hırka vardı. Bedeni kılıç ve mızrak darbeleriyle parçalanmış... O hırkı ile başını örseler ayakları dışarıda kalıyor, ayakların örtüklerindeyse başı açıkta kalıyor. Mus'ab bin Umair, Allah ve Resulüne iman ettiğinde 18 yaşındaydı. İşte o Mus'ab, imanını ikrar ettiğinde annesi onu zindanlara kilitlemişti. Dininden dönmesi için ne tehditler savurdu. Ama hiçbirisi... Genç Mus'aba, aşık Mus'aba tesir etmemişti, etmiyordu, etmeyecekti. Yine her türlü işkencelere katlanan bir başka delikanlı Habbab da ilk 10 Müslüman listesine adını yazdırma şerefine eriştiğinde sadece 16 yaşındaydı. Bir köle olan Habbab, müşrik sahibesi tarafından kızgın demirlerle dağlanmakta ama inancından zerrece dönmemekteydi. Genç olması onu asla kolay vazgeçen bir yapıda bırakmamıştı. Tam tersine bir genç de olması gerektiği gibi inancı uğruna hayatını ortaya koyabilecek çelik iradeye sahipti. Uhud Harbi'nde kendi bedenini Allah Resulü'nün mübarek bedenine siper eden Talha bin Ubaydullah ise İslam ile şereflendiğinde 18 yaşındaydı. Bedir'in usta okçusu Peygamber Aleyhisselam'ın sadece ona hitap ettiği "Anam babam sana feda olsun ey Saad, at okunu." dediği Saad bin Ebi Vakkaz Müslüman olduğunda 19 yaşındaydı. Aynı Saad çok sevdiği annesinin "Dininden dönmezsen ölünceye kadar ağzıma lokma koymam." demesi karşısında "Annacığım, senin ne kadar çok sevdiğimi Bildiğin için bana bunu yapıyorsun. Seni çok seviyorum, evet. Ama senin bin canın olsa, binini de tek tek versen, ben dinimden dönmem anne, cevabını verecek kadar sağlam bir iman dersi almıştı. Onun kardeşi Umeyr, 16 yaşında Bedir'de şehit olmuştu. Peygamber aleyhisselam, Yaşının küçüklüğü sebebiyle onu geri çevirmek istediyse de ağlaya ağlaya izin isteyip saflara katılmıştı. Ağabeyinin yardımı olmadan bedine kılıcını bağlayamıyordu bile. Büyük kısa kılıç uzundu. Gönlündeki aşk ise çok yüceydi. Ya bedenine sıska yapısına aldırmadan müşriklerin en azgın zahmanlarında karşılarına geçip Kur'an okuyan Abdullah bin Mesud. Kaç yaşında Müslüman oldu, Müslüman oldu dersiniz? 16 yaşında. Bir de İslam tarihinde eviyle meşhur olan bir başa genç var. Erkan bin Ebil Erkam. 17 yaşında hidayetin tatlı şerbetini yudumlayan bu yürekli insan, Safa Tepeci'nin eteklerindeki evini, işkence ve boykot zamanında Allah Resulü'nün ve Müslümanların İstifatçisine sunmuştu. Bathanın gecelerinde hayasız kadınların kapıların astıkları kırmızı finallerin şehevi ışıkları kapılar açılıp kapandıkça bir görünüp bir kaybolurken Müslüman gençler Erkam'ın evinde diriltici bir iklimin altında iman derslerini bizzat Resulullah'tan alıyorlardı. Hazreti Ömer'in henüz adalet için değil de Allah Resulü'nü öldürmek için kınından sıyrılmış kılıcı elinde gelip 33 yaşında İslam ile şereflendiği evde yine Erkam'ın eviydi. Onun İslam'a girmesiyle Darül Erkam'ın duvarları genç müminlerin tekbir sesleriyle çınlamıştı. Safa tepesinden inerken o büyük kayalığın orada, Kabe'nin tam sağ tarafında, Safa tepesinin eteğine iner inmez orada, eskiden orada Baba Erkam mevcuttu. Erkam'ın kapısı diye. Ancak şimdi yeni yapılan Mescid-i Harami gelişletme çalışmalarından dolayı oralar hep yıkıldı. Maalesef Erkam radıyallahu anh evini 1940'lı yıllardan beri göremiyoruz. Ama yerini biliyoruz. Oraya gidenler Safa Tepesi'ne oturup bu anları bir hayali yolculukla yaşamalıdırlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Her gittiğimde yanımda bulunan gruptaki misafirlerime her zaman... Bu sahneyi yaşatmak benim için en önemli ve en mutlak ve en güzel vazife oluyor. Allah Umre veya hac için oraya gitmeyi sizlere lütfeylesin. Orada mutlaka bunu tatmalısınız. Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam, sevgili rehberimiz, efendimiz, gençlerle irtibatı sadece Mekke'de değil, her yerde iyiydi. Tıpkı Mekke'de olduğu gibi, Yesrib'in susuz kalmış gençleri de Allah Resulü'ne sinelerini açmış, ve o hidayet elçisinin aşık pervaneleri olmuşlardı. Nasıl olmasınlardı ki karşılarında hakikati bütün bir biri olarak yaşayan, inandığını sadece konuşan değil, aynı zamanda yaşayan birisiydi sevgilimiz Hazreti Muhammed. Sözünde yalan, sesinde tereddüt yoktu. Küçük hesaplar peşinde olmadığı, bir ücret talep etme işinden ve kendisine teklif edilen en yüksek payeleri hiç tereddütsüz reddetmesinden belliydi. Meselesinin halli için toplumda söz sahibi kişilerle işbirliği yapmak gibi siyasi metotlar onun lügatında yer almıyordu. Kendisine yönelen yüz bir büyüye de ait olsa, küçük bir çocuğun da olsa aynı dikkat ve önemseme duygusu içinde yaklaşıyordu. Özellikle... Çocukları ve gençleri masum bildiği için onları hiçbir konuda suçlamıyor, üstelik bozulmamış fıtrat ve kalpleri sebebiyle çok değerli görüyordu. Çünkü her biri Allah'a en güzel şekilde kul olma potansiyeli olan yaratılmışlardı. Temel eğitim anlayışında ve uyarma ve kınama yoktu Allah Resulü'nün. Sadece güzel örnek olmak ve en fazla hatırlatmak vardı. La ikraha fiddin, dinde zorlama yoktur ayetini Allah Resulü ne güzel uyguluyordu. Bilhassa çocuklar için bu yüzde yüz geçerliydi. Çocuklar onda engin bir şefkat, gençler onda hem şefkat hem samaha, hoşgörü hem de sonsuz bir cesaret örneği görüyordu. Ve bu örnek onları her şey yaratan Rablerine yönelmeye davet ediyor. Her türlü yanlışlık, sapıklık ve dalalete set çekiyordu. Gençlerin bu en güzel örnek karşısında kayıtsız kalmaları elbette mümkün değildi. Çünkü onların kalbi de tıpkı sevgilimiz Hz. Muhammed'in kalbi gibi inceydi. Yaşlılar gibi hele biraz bekleyelim şu Muhammed'in davasının akıbeti ne olacak bir görelim. Ondan sonra ne yapacağımızı karar veririz hesabı içinde olmak onların kalbine ağır gelirdi. Her biri Tıpkı 11 yaşındaki Ali gibi, yaşça ve kuvvetçe kendisinden ileride bulunan onca yaşlının arasından sıyrılıp, ''Lembeyke ya Resulallah, buyuruyor ya Resulallah, emrin amadeyim ya Resulallah, ben varım ya Resulallah'' diye öne çıkmaya kendilerini mecbur bilmişti. Çünkü, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz, Ahmed'i, i Mahmud Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine hem hakikatle geliyor, hem hürriyet tanıyor, hem hatalarına ile hoşgörüyle yaklaşıyor, hem istikamet kazandırıyor, hem cesaret aşılıyor, hem de ebedi bir hayat vaat ediyordu. Ve böylece o gençler, daha o genç yaşlarında en hayırlı ümmetin en hayırlı önceleri olma bahtiyarlığına eriyorlardı. İşte cahiliye bataklığından saadet çağına varılan yol bu yoldu. Sevgilimiz Hazreti Muhammed'in önderliğinde hayırlı gençlerin desteğiyle adeta esbeli safilinden alay-ı -e çıkıldı. Allah ölü topraktan diri varlıklar yarattığı gibi, ölü bir toplumdan diri bir ümmet yarattı. Böylece Sonraki toplumlar içinde mükemmel bir örnek ortaya çıkıvermişti. Hangi zamanda ve hangi çağda yaşarsa yaşasın bu örneğe bakan Müslümanlar gayet iyi bilir ki Allah hiçbir ferdi baştan mahkum etmediği gibi hiçbir toplumu da sonsuza kadar karanlıkta bırakmaya ahdetmiş değildir. Tövbe kapısının daima açık olması sadece tek tek insanlar için değil, toplumlar içinde bir umut kaynağıydı. Fakat her işini adaletle yapan Allah, bir toplumu durup dururken felaha kavuşturmayacağını, siz kendilerinizdekini değiştirmedikçe ayetiyle ortaya koyuyordun. Selim fıtrata, temiz yaratılışa sahip olan gençlerin ince ve hesapsız gönülleri, bu ayetin masadaki olmaya dün olduğu gibi bugün de razı. Onlar, etrafında pervane olacakları ışığı bekliyorlar. Peki ya ihtiyarlar? Onlar, bu gençlerin önünde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliğinde, söz ve fiillerinde hakikati, zulüm karşısında cesareti, eğitimde hoşgörü ve musamahayı esas tutabiliyorlar mı? Hayatı ayırmadan, işleri parça parça etmeden, gençlerin önüne bir bütün olarak çıkarabiliyorlar mı? İşte esas meselimiz bu galiba sevgili dostlar. Bizim kilidimizi açacak anahtar bu galiba. Şunu unutmayalım ki, örnek olmadan taklit, taklit olmadan tasdik olmaz. Hayırlı gençler olmadan da, bir toplum felah bulamaz. Evlerimiz, biraz önce bahsettiğimiz gibi, henüz 17-18 yaşındaki bir gencin, yani Erkam'ın evinin modeliyle olsa, olmaz mı? Kâbe'nin hemen yanı başındaki Safa Tepesi'nin eteğindeki evini İslam'a açabilmesi, onun ne denli cesur ve fedakar bir genç olduğunu gösteriyor. Dostlar, Erkam'ın modeliyle süslesek evlerimizi, sanki yeniden iman edercesine dirilsek, Yarıp toprağa gün yüzüne çıksak. Bahar geldi. Nisan yağmurları yıkadı bu alemi. Her mevsim yağmur yağar. Bu yağmurların kimi yaprakları düşürür, kimi sel olur, yıkar geçer. Ama biz nisan yağmurlarıyla sulanan bir tohum gibi yarsak toprağı. Sevgilimiz Ahmet-i mahmud -i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir nisan ayında teşrif etmemişler miydi? Toprak altındaki tohumlar onun nurunu görmek için yarmamışlar mıydı toprağı? Sevinçten bütün toprak adeta çiçeklerden gelinlik giymemiş miydi? Anasının yüreğinden koparılan minicik kızların gözlerinden bu defa sevinç şebilmemleri dökülmemiş miydi? İşte bizler de bugün, alemlere rahmet efendimizi ilk tahsik eden Hatice'lerden, Ebu Bekir'lerden, Ali'lerden bir şube olmak için... İman, vecdi ve aşkı için dirilsek ve buna evlerimizden başlasak, huzur yuvalarımızdan. Erkam gibi açsak yüreklerimizi, evimizi, yavrularımızı etrafımıza toplasak, Resulullah'tan duymuş gibi heyecanla Allah'ın kitabını okusak, merhametle Rahman suresinin inceliğini, Fatiha'nın yüceliğini, kısacası Elif'in hakikatini öğrensek, Namaz vakitlerinde imam olsak, ailemizin babası, dizilse inciler ardında, kiminin başında nurdan tülbenti, kiminin takkisi, kıyamda başlayan, secdede huzur tüten bir namazla tanıştırsa evlatlarını, babalar. Analarımız Rümeysa olsa, elinden tutup iki cihan güneşine hediye ettiği küçük enesciğini, evlatlarının gönüllerini Peygamber Efendimizin ahlakıyla besleseler, Geceleri üşüdüklerinde Resulullah Efendimizin sünnetiyle ısıtsalar yüreklerini, eve selamla girmeyi, yemeğe selam besmeleyle başlamayı, sabah namazına coşkuyla kalkmayı ve kaldırmayı öğrenip öğretseler, evlerimiz okula dönüşmeli, eshab-ı yetişen, dünyanın dört bir yanını, İslam'ın ruhunu, güzelliğini taşıyan sahabiler gibi olmayı evlatlarımıza, yönlerdirsek, yetiştirsek, Yavrularımız, peygamberimizi örnek alıp onun aşkıyla yanmadı. Kızlarımız, Hazreti Fatma'nın, Hz. Ayşe'nin süsleriyle, yani İslam ahlakıyla süslense ne güzel olur, öyle değil mi? İşte böyle yuvalardan, Medine Gönül Devleti'nin temellerini atan mushaplar çıkmaz mı? Böyle yuvalardan, yedi fakihten biri olan Hz. Ayşe'ler gibi hanımlar çıkmaz mı? Böyle yuvalardan, adaletiyle cihanı süsleyen Ömerler, Edebiyle gençlerin yüzünü kızartan Osmanlar, cesaretiyle kafirlerin kalplerini titreten Aliler çıkmaz mı? Haydi, evlerimiz Erkam'ın evi gibi olsun. Her birinden buram buram muhabbet, ilim, sevgi, aşk, irfan tütsün. Her söz bir gönlü ısıtsın. Her sevgi bir bataklığı kurutsun. Haydi, evlerimiz Erkam'ın evi olsun. Darül Erkam bir kültürdü. Darül bire baş eğmek için binlere baş kaldıranların Bismillah diyerek girdikleri nebevi, nebevi bir talimgâhtı. Ne mutlu o kapıdan girebilenlere, yılmadan, yıkılmadan evlerini Darül Erkam, Erkam ev yapabilenlere. Cennetül ül mezarlığındayken, Efendimiz'in Medine'deki Mehcid-i Nebevi'deki Kabl-i Şerif'inin karşısındaki Cennet-ül Baki mezarlığındayken sevgili bir dostumuz sordu Hocam burada 10.000'e yakın sahabenin kabri var dediniz 2.000'e yakını da Mekke'de cennet Mualla kablistanında dediniz Ama yine dediniz ki Arafat'tayken Efendimiz burada veda hutbesini yaparken 124.000'e yakın sahabe mevcuttu on bin tanesi Medine'de iki bin tanesi Mekke'de ise geri kalan binlercesi nerede bu sorunun cevabı neydi biliyor musunuz sevgili dostlar Erkamların evinde yetişen gençler Ebay ve Lensarlar gibi birisi İstanbul'da birisi Yemen'de birisi Afrika'da birisi Asya'da birisi Amerika'da birisi İspanya'da her biri dünyanın bir yerine Allah Resulü'nden aldıkları aşk sancağını götürmüşler dostum dedim. Selam olsun, selam olsun evlerini Erkam'ın evi yapabilenlere, nefs Mekke'sinden gönül metinesine, haramların çekiciliğinden, helallerin izzet ve şerefine hicret edebilenlere, Erkam'lara selam olsun. Evet sevgili dostlar, bugünkü sohbet programımızı da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gençlerinden bahsetmek ve Darül Erkam'dan Ebu Erkam evinden kısaca bahsetmek üzere bitirmeye çalıştık. Maalesef İslam coğrafyasında e, genel olarak bir hastalık söz konusu. Bu hastalıkta gençlerin hep 40 yaşından sonra ya bırakılmaları. Şimdi gençleri suçlayacaksınız. Diyeceksiniz ki gençsin. ''Niye 40 yaşında bırakıyorsun?'' diyeceksiniz. Ama bakıyorsunuz ki çevresindeki ihtiyarlar da ve onu 40'a bırakmıyor. ''Oğlum şimdi sen ne uğraşıyorsun ya?'' ''Ne de olsa işte 40'ından sonra yaparsın. İşte çocuk çocuktan sonra yaparsın. İşte git gel şöyle yap böyle yap edersin.'' Çocuklar da 40 yaşından sonra bırakıyorlar. 40 yaşından önce hoca olamazsın. 40 yaşından önce hacı olamazsın. E 39'unu da ne yapacak bu çocuk? Öyleyse sevgili dostlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaki bu genç hocalar nasıl ki İslam'ı o genç yaşlarında bir müştehit olarak temsil edip yaşamışlarsa bugün de gençlerimize buradan sesleniyorum siz Ali'ye Veli'ye lütfen kulak kazmayınız bizim için ölçü örnek önder Allah Resulü'dür sevgili dostlar öyleyse Allah Resulüne ve onun yanındaki e, çiçekler ve sabit kiramın hayatlarına lütfen göz atalım onlar bize gösteriyor ki Yaş işin aslı değildir. İşin aslı idrak edebilmek, algılayabilmek ve uygulayabilmektir. İstanbul'un soruları 14 defa e, Ablu alındı. Ancak genç Fatih e nasip oldu. Yani demek ki yaş, evet yaşın getirdiği bir olgunluk vardır. Yaşın getirdiği bir tecrübe vardır. Ama her şey tecrübe ve olgunluk değildir sevgili dostlar. Bize www.atnasayfa.com internet sitemizden ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Bu internet sitemizde bu radyo sohbetimiz dahil olmak üzere bütün radyo sohbetlerimizi indirebilirsiniz. Yine bize iletmek istediğiniz mesajları iletebilirsiniz. Eserlerimizi oradan ücretsiz olarak indirip okuyup dinleyebilirsiniz. Bütün e, insanların hizmetine sunmak için 32 dil ile internet sitemizin hizmetini genişletmeye çalıştık. Kitaplarımızı da oraya ekledik. Yazmış olduğum 12 kitabı internet sistemden okuyabilirsiniz. Ee, bununla alakalı olarak da yine info.atlansansur.com e-mailime de iletmek e, istediğiniz mesajları da iletebilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Haftaya tekrardan Özel Efendimimizin güzel e, ortamında manevi ortamında buluşmak üzere dinleyelim hem de başka insanları da dinletmeye çalışalım. Çünkü bu radyoda gerçekten hay olanın hayatı var. Selamünaleyküm ve rahmetullah bereket.